Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Yürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-444.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 Merhabalar. Sizinle son programımızı 22 Eylül 2021 tarihinde yapmıştık. Ben sizi kısaca dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi. Kısaltılmış adıyla Marem'in yöneticisi Levent artüz Bey ve bu Marem Projesi ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için Marem.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kitapları var. Türkiye Deniz Balıkları Fihristi, Türkiye Tatlı Su Balıkları Fihristi ve Marem projesi Marmara Denizi senelik çalışma verileri yayınları. 1954 yılında başlatılan ve 2005 senesinden bu yana Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde sürdürülen Marmara izleme projesi yani Marem kapsamında 6 Ocak 2021 tarihinden bugüne Marmara Denizi genelinde 200 istasyon ve 450 farklı noktada sürdürülen deniz çalışmalarının kütlesel müsilaj oluşumunun durumu ve Marmara Denizi ekosisteminde bıraktığı etkiler isimli alt başlıklı farklı disiplinlerle yürütülen kimyasal, fiziksel, biyolojik, oksinografi, kimya, ağır metal, mikrobiyoloji, balık bilimi ve hidrobiyoloji konularında deniz çalışmaya 4 Eylül 2021 tarihinde sonuçlanmıştı ve biz bunu 22 Eylül tarihi programımızda ele almıştık. Bu bu noktadan itibaren yeni çalışmalarınız oldu mu Levent Bey? Ee, şöyle, biz geçen Eylül ayında bir Tekirdağ'da bir karasal izleme laboratuvarı kurduk. Ee, burada e, balıklarla ilgili yani misilajın e, şu anda ekonomik değere sahip olan su ürünlerine olan etkileri ve özellikle vibrio oluşumunun yani e, bakteriyolojik oluşumların balıklar üzerine etkilerini incelemek üzere Eylül ayında başladık. Bu e, bu sene Eylül ayına kadar yani bir senelik veriyor çektiğinde sürecek. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin tane altı e, farklı su ürününde yani Tekir, Palamut, Büfer, İstavrit, Berlam ve Karides'te bu çalışmalar e, bütün hızıyla sürdürülüyor şu an itibariyle. Yani Eylül ayında e, projeyi bitireceğiz herhalde Aralık, Ocak gibi de. Bununla ilgili yayınları yapmaya başlarız. Ee, bekliyoruz şu an itibariyle. Ee, malumunuz mazot fiyatları oldukça yüksek. Ee, Temmuz'un 15'i gibi bizim yaz seferini yapıyor olmamız lazım. Şubat seferini bitirdik, geldik. Ee, onunla ilgili de olanakları şu, şu an itibariyle arıyoruz. Bakalım ne yapacağız? Biz de kara kara düşünüyoruz Temmuz seferi için. Evet, Şubat Şubat seferinden biraz bahsedebilir miyiz Levent Bey? Valla Şubat seferini e, yani minimum e, olanakları içerisinde gerçekleştirdik. Ağırlıkla temel oceanografik verileri aldık Marmara Denizinden. Yani Marmara Denizinde beklendiği gibi artık ben de bunu yani o, o, 30 seneyi geçti söylemekten bıktım. Marmara Denizi bir gün evvelkinden her gün daha kötü. Yani hani bunu artık e, araç geleceği e, ölçüm aletlerine gerek olmaksın zaten beş duyumuzla rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Biz sadece bunun e, izleme ve bu trendin nasıl değiştiğini görmek için yapıyoruz artık. Yani Marmara Denizi'nde durun bakayım. Evet. E, tabii e, özellikle geçen sene itibariyle yani 6 Haziran 2021 tarihinde bir de Marmara Denizi'ni koruma eylem planı ilan edildi. Aslında biz bu eylem planı üzerinde de e, bahsetmiş olduğum 22 Eylül tarihli programımızda üzerinde durmuştuk. E, yani bu eylem 22 e, adet eylemden e, bahsediliyor idi. Bunların ne durumda olduğu konusunda çeşitli programlar yapılıyor, medyada, televizyonlarda yazılar yazılıyor. Ama buradan hareketle sizin özellikle bu Temmuz ayının 15'inde yeniden şeye çıkmadan önce, Marmara denizine çıkmadan önce belirtmek istediğiniz. Ee, önlemleri bir kez daha tekrarlayabilir miyiz? Çünkü bu 22 eyleminde e, yeterli olmayacağını özellikle Marmara Denizi'ni kirleten etkenlerin e, önlenmesi gerektiğini e, ve bunun da hemen yapılması gerektiğini vurguluyordunuz. E, bunları tekrar ele alabilir miyiz acaba? Çünkü şimdi mesele e, sanki sadece müsilaj göründü mü, görünmedi mi gibi bir noktada ilerliyor görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla. Ee, bir özet rica edebilir miyiz? Tabii ki. Yani hani kitabın ortasından başlayayım. Yani ister 22 tane yapın, ister 222 tane yapın. Marmara Denizi'ni, yani artık Marmara Denizi de demeyelim ona da, yani buradaki tür çeşitliliğini ki bu tür çeşitliliğinin içinde biz de varız, İnsanoğlu da var. Artık Marmara Denizi'nin bize zarar vermesini engelleyebilmek için tek bir maddeye ihtiyacımız var. O da Marmara Denizi alıcı ortam olarak kullanılamaz nokta. Yani bunun dışında yapılan etrafından dolanan palyatif çözümlere yönelik çalışmalar, öneriler, sempozyumlar, çalıştaylar bunlar Marmara Denizi'ni kurtaracak unsurlar değil. Yani biz Marmara Denizi'ni bilerek ve isteyerek 32 sene evvel bu Marmara Denizi'nin Akdeniz yönünden gelip Marmara Denizi'ni katettikten sonra Karadeniz'e onu ulaşan alt akıntısını biz konveyör olarak kullanmaya başladık. Yani biz arıtılmamış veya yeterli arıtılmamış atıkları buraya deşarj ediyoruz. Bunun onu Karadeniz'e gidiyor. En uygun şartlar altında, en İyimsel şartlar altında. Geri kalanı da Marmara Denizini bir arıtma tesisinin yani atık çukuruna, atık havuzuna döndürüyor. Yani bunu artık gördük. Bu e, 1989'da Haliç gözlerimin renginde olacak sloganıyla başlayan bir deney. Bu 32 sene geçti. Geçen sene müsilajla da artık kamuoyunun önüne servis edildi. Bu deney yapıldı, bitti. Artık biz bu deneyin bir işe yaramadığını, Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini biliyoruz. İlk önce yanlış yaptığımız unsurlardan geri dönmemiz, hatta ve hatta yanlış yaptığımız unsurlarla bizim ciddi anlamda yüzleşmemiz gerekiyor. Bakın geçen sene müsilaj oldu, müsilajı tetikleyen unsurların başında Ergene Eder'in denizle şarjı geliyor. Ergene Deli Deniz deşarjı da yine Marmara Denizi alt takıntısını konveyör olarak kullanan bir sistem. Derenin iki yanında kuşaklama kolektörleri kirletici unsurlar bu kuşaklama kolektörleriyle tutuluyor. 50 kilometre yol kat Tekirdağ Tekirdağ'a ye. Ondan sonra denizin içinde 4,5 kilometre yol kat sonra sonra 47,5 metreye bunu deşarj yapılıyor. Yani biz Yaptığımız hataları her gün tekrarlayarak bir de yanında eylem planları çıkartarak Marmara Denizi'nin iyi olacağını zannediyoruz. Yok böyle palamutun böyle bol bu. Yani bu iş böyle olmaz. Marmara Denizi'ni acilen ama acilen alıcı ortam olarak kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Başka çıkar yolu yok. Evet siz bir kıyaslama yapmıştınız Levent Bey o kıyaslamada şuydu özellikle Ergenin Nehri kanalıyla Marmara'ya atılan atıkların İstanbul'daki atıklardan çok daha ciddi bir problem olduğunu belirtmiştiniz ve öncelikli olarak Ergen Marmara'ya boşaltımın hemen durdurulması gerektiğini ifade etmiştiniz. Ama bu konuda herhangi bir şey yapılmadı herhalde değil mi? Bir değişiklik söz konusu değil bildiğimiz kadarıyla. Yok bir değişiklik yapılmadı. Yani bizim yaptığımız modellemelere göre geçen senenin yani 2021'in Ar Aralık ayı diyelim. Aralık ayına kadar Aralık ayı başına kadar eğer ergene şarjı bizim ölçümlediğimiz dönemdeki parametrelerle devam ettiği takdirde biz Karadeniz'in çok ciddi bir şekilde risk altına gireceğini söylemiştik. Evet bugün itibariyle hem bizim yaptığımız e, Karadeniz'in İstanbul Boğazı ile Boğaziçi ile buluştuğu alandaki Karadeniz'in temel parametreleriyle ilgili yaptığımız çalışmada biz e, ciddi anlamda Karadeniz'de de belirli bir eşiğin aşıldığını görüyoruz. Yani Karadeniz şu anda bayağı bir bıçak sırtında. Ergen'e bazlı olarak. Şimdi Ergen'e deşarjının şöyle bir önemi var. Ergen'e de kompleks yani çok farklı sanayilerden bir araya getirilmiş. tekstil sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi vs. Yani 3000 üzerinde OSB'den karıştırılmış kompleks atıkları konsantre bir şekilde biz Marmara Denizi'ne basıyoruz. Yani Marmara Denizi kirlenme piramidinin en tepesindeki unsur şu an itibariyle Ergene Nehri olarak gözüküyor. Ergene Nehri'nin deşarjı daha doğru bir tanımla olarak gözüküyor. Yani bizim ilk aşamada Ergene deşarjını durdurmamız lazım ve bunun akabinde büyük bir hızla demin söylediğim Marmara Denizi'ni alıcı ortam olarak kullanmadan gerek nehirlerden gelen odaklı kirlenmeyi Gerekse kentlerden gelen deşarjları mutlaka ve mutlaka kısa bir süre içerisinde bu kısa süreden de kastım en fazla iki senelik bir süre içerisinde mutlaka Marmara Denizi'yle buluşmasını engellememiz gerekiyor. Bunları geri kazanmamız gerekiyor. Yoksa yani Marmara Denizi'ni kaybettik ama Marmara Denizi su kütlesi olarak bu çanağın içinde Hani Marmara Denizi olmayan bir su kütlesi var ve bu yavaş yavaş etrafındaki popülasyona yani etrafındaki insanlara zarar vermeye başladı. Bu çok yüksek noktalara gelmeden biz bunu engellememiz gerekiyor yoksa durum çok ciddi boyutlara varacak. Demet Bey bu noktada bir şey sormak istiyorum ben bir hatırlatma anlamında. Bu Ergene Nehri'nin Marmara Denizi'ne dökülüşü, o derin denizle şarj dediğimiz olay 47 metre dediniz siz. O hangi yılda oldu? Bu e, tam e, yani bize yapılan beyanlara göre Kasım Aralık ayları diyelim. E, Müsilajdan evvel yani 2020 senesinin Kasım Aralık aylarında oldu. Zaten hemen Ocak ayında e, bize Tekirdağ hoş ve uçmak yöresi'nden çok ciddi balık ölümleri bildirildi. Arkasından e, Gelibolu'ya doğru Kazan Ağzı mevkiinde pelajik balık ölümleri bildirildi. Sonra e, Marmara Ereğdisi civarında karaya artık balık kalmadığı için ölü yengeçler vurmaya başladı. Yani bunun süreçlerini biz gördük ve bu sebeple biz 2020 yılında ocağın altısında e, çalışmalarıma başlamak çalışmalarımıza Başlamak zorunda kaldık diyeyim. Ciddi anlamda zorunda kaldık çünkü farklı bir olgu oluyordu. Ondan sonra da Mart ayında zaten bu süreç uzayarak müsilaja kadar uzandı. Ve ondan sonrasını biliyorsunuz zaten kamuoyunun önünde oldu. Çok e, masif bir e, müsilaj olgusuyla karşılaştık. Arkasından İzmit Börfesi ne kadar deniz anaları ölümleri oldu. Onun arkasından biliyorsunuz Caddeboslan ve birçok Caddeboslan'da Kırmızı aletler olduğu için çok dikkat çekti. E, makro aletlerde yani yosunlarda ciddi bir ölüm yaşadık, karaya vurdular ve hala bu yosunlarda olan ölüm özellikle e, hani deniz çayırları dediğimiz grupta çok ciddi bir ölüm var. Yani Marmara Denizi kenarlarını gezdiğimiz zaman hani e, şey gibi nasıl söyleyeyim paspas gibi bunların ölmüş karaya vurmuş hallerini veya Marmara Denizinin Birçok bölgesinde bunların ölüp suyun yüzeyine çıkıp adalar oluşturduklarını şu anda görüyorsunuz. Yani Marmara Denizi'nde çok büyük bir felaket dönüp duruyor. Yani bu bir şekilde evrilecek ve buradaki insanoğluna kadar varacak ki zaten bu memarelerini de geçen sene Eylül ayından beri açıkça görüyor. Zaten besin zinciri içerisinde yani etkisini göstermeye başlamış vaziyette. Karadeniz'e bu eksi 45 metre falan civarında basıldığına göre bu alt akıntıyla önemli ölçüde Karadeniz'e de boşalıyor. Yanılıyor muyum? %10 gibi bir inktarı boşalıyor ama kümülatif olarak bakın. Yani sadece ergenediği tüm deşarjların kümülatif toplamının hani e, iyimsel şartlar altında onu Karadeniz'e var. Evet. Yani e, bu çok kompleks bir sistem. Yani ciddi anlamda aynı şekilde biz Kuzey Ege'yi de çok ciddi bir şekilde tehdit altına alıyoruz. Ama yani etkilerini bir de şöyle düşünün. Sadece besin zinciri olarak değil. Yani şu an konuşuyoruz ek fiyatlarının ne olduğunu. Yani şu anda protein ihtiyacını Türkiye'nin konuşuyoruz. Bir numaralı gündem. Fakat biz Üç tarafı dört farklı denizle çevrili olan bir ülkede protein açığımızı, protein ihtiyacımızı, kıymetli bir protein kaynağı olan su ürünlerinden karşılayamaz duruma geldi. Bunun da ana nedeni kirli. Yani bir de olayı ekonomik olarak bu şekilde düşün. Karşılayabildiğimiz de yakın bir zamanda karşılanamaz hale gelecek. Yani Karadeniz'in bundan 20 sene evvelki su ürünleri, İstihsalindeki kapasitesini düşünün. Aynı şekilde Marmara Denizi'ni düşünün. Ya bunların hiçbiri ortada yok ve biz çok ciddi ve kıymetli bir e, su ürünleri kaynaklı protein açığına mahkum olduk. Bu bile başlı başına çok ciddi bir etmen. Evet, evet ben hemen sizin biraz Programın başında belirtmiş olduğunuz 7000 e, üzerinde ürün dediniz değil mi efendim? Deniz ürününü kastediyoruz. Tabii tabii yani e, 6 tane farklı türe ait 7000'e yakın örnekleme yaptık. Bunların ihtiyolojik işte balıkçılık bilimi patolojik yani bunların patolojileri bunların mikrobiyolojileri yapılıyor içinden random numunelerde ve bunların tabii Boy, ağırlık gibi, e, karaciğer ağırlığı, iç organ ağırlığı gibi ölçümleri yapılıyor. Tabii bunlar uzun süreli yapıldığı için ki herhalde bu e, Türkiye'de dünyayı bilmiyorum ama Türkiye'de ilk örnek yani 7 bin tane e, 7 bin bireyde yapılan bu inceleme ki 10 bulmayı düşünüyoruz. Tabi burada da bakayım sonuçlar var. Balıklar ciddi anlamda hasta. Yani evet. e, legal olarak avlanabilir boyun çok çok altındalar. E, balıklarda çok ciddi kondisyon düşüklükleri var. Bunlar tabii popülasyonlara etki ediyor. Balıklar içindeki besin zincirinden bunlar birbirleriyle etkileşip enfeksiyon kaparak bu hastalığı kendi içlerinde yayıyorlar. Tabii aynı zamanda Marmara Denizi bir göç bölgesi, bir biyolojik koridor. Mesela Şimdi yani bu zamanlar lüfer ve palamutun Karadeniz'e çıkışı, bunlar bu arada hasta istavritlerle beslendikleri zaman bu hastalığı alıp Karadeniz'e taşıyorlar. Dönüş zamanında bu aynı hastalığı yine beslenerek Marmara Denizi'nde yine kapıp Ege'ye ve dolayısıyla Akdeniz'e taşıyorlar. Yani bu çok karmaşık ve tam anlamıyla hani kelimenin karşılığı katastrofik. Yani felakete bağlı bir ortam haline getiriyor Marmara Denizi. Ve evet, siz bu incelemeyi periyodik olarak sürdürüyorsunuz. Ee, periyodik mi? değil sürekli olarak yani sürekli işte her gün belirli sayıda örnek alınarak bu örnekler üzerine çalışma yapılıp bunlar veri tabanına giriliyor. Bunlarla ilgili grafikler işte bunlarla ilgili hesaplamalar yapılıyor. Yani planladığımız Eylül ayında başladığımız projeyi geçen sene Eylül ayında başladığımız bu projeyi bu sene Eylül ayında bitirmek. Durum evet. bu. Evet. Bir de bu eylem planında Marmara Denizi'ni koruma eylem planında bir 12. madde var. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye Çıkarılacak diyor. Bu izleme noktaları nedir? Fonksiyonları nelerdir Levent Bey? Vallahi onu yazarına sormak lazım. Bilmiyorum. Yani bu onların neyi dediklerini. Çünkü e, mecliste e, benim de bulunduğum oturumda Müsilaj Komisyonu diyelim kısa adıyla Müsilaj Komisyonu Başkanı e, talep etti bu. Yani bir izleme varsa hani kaç tane olursa olsun Bununla ilgili parametrik sonuçlarının olması lazım. Elbette. Yani bunları talep etti. E, bildiğim kadarıyla bunlar meclis e, komisyonuna sunulmadı, sunulamadı. Ondan sonra birçok dava oldu. Davada e, yapılan dilekçelerde e, karşı taraf yani bu izlemeyi yapan bölüm bu izlemenin yapıldığını ekle verildiğini söyledi. Fakat eklerinde böyle şeyler yok. Yani bu tür e, Parametrik ilgiler yok. Bu sürekli dile getiriliyor ama işi ölçüyorsanız bunu bir anlamda şeffaf hale getirip hani kamuoyunu olmasa bile bilim insanlarına şeffaf hale getirilip tartışmasını sağlarsınız. Bakın biz 1954'ten beri yapılan Marem projesinde alelacele hatta şimdi çok büyük maliyetleri çıkmasına rağmen bütün e, parametrelerimizi, ölçüm sonuçlarımızı biz ortaya koyuyoruz ki bu tartışılsın. Hani hatamız varsa çıkartsınlar, doğruysa bununla ilgili önlem yapılsın diye. Yani ölçümü kendiniz için yapmazsınız. Bu ortaya konur ve bilimsel olarak belirli platformlarda bu tartışılır. Yani hani e, bir anlamda bu kadar e, sunulmayan... E, iddia edilen parametrelerin hani olmamış olabileceğine de inanmıyor değil. Öyle evet. söyleyeyim. E evet yani e, 91 tane izleme noktası olacak. Bu e, çalışacak ve e, hiçbir veri elimizde olmayacak. Hakikaten çok enteresan ve bunların 150'ye çıkarılacağından bahsediliyor. Bunların e, kimin yetkisi de olduğu konusunda bir bilgimiz var mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı? E, bundan sorumlu Türkiye Çevre Ajansı mı? Bundan sorumlu hiç bilgimiz var mı acaba? Vallahi, e, şöyle söyleyeyim. Çok karmaşık bir bilgim var. Onu paylaşayım sizinle. Lütfen. E, biliyorsunuz e, avukat e, Tunç Lokum tarafında Ergene Derin Denizde şarjına bir dava açıldı. E, bu e, mecliste bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ufresinde olduğu söylendi. Bu davaya ilgili karşı dilekçede yani Ergene tarafının vermiş olduğu dilekçede bunun TÜBİTAK tarafından yapıldığı söylendi. Başka kaynaklarda bunun ODTÜ'nün modellemesi üzerine yaptığı söyleniyor. Yani buna tamamen bir e, kimi yaptığı ve kimi yaptırdığı konusunda da çok ciddi Çelişkiler var. Yani siz bu kadar geniş kapsamlı bir çalışmayı yapıyorsanız, hani bizim Marem'de yaptığımız gibi göğsünüzü gere gere, ah işte ben bu çalışmayı yaptım, sonuçlarım da budur diye ortaya çıkarsınız. Şimdi burada bir iki tane unsur var bana göre. Ya yapıla, hakikaten bir çalışma yapılıyor, sonuçlar ciddi anlamda vahim açıklanamıyor, veyahut da herhangi bir çalışma yok. O yüzden sonuçlar açıklanamıyor. Bu iki unsurun dışında başka bir şey düşünemiyorum şu an itibariyle. Evet. Elvan'ın bir sorusu var herhalde. Ee, esasında eylem planı içerisinde e, çok kısa süreli bir takım şeyler de var. E, sonuçlanması e, e, sonuçlanacağı belirtilen eylemler de var. Bu konuda bir gelişme olduğunu düş, e, duydunuz mu? Bir takip edebildiniz mi yoksa e, onlar da duruyor Mesela 3 e, ay içerisinde diyor denizde şarjı ile ilgili standartlar e, iyileştirecek, e, arıtma tesislerinde şarj standartlara güncellenecek ve hayata geçirilecekti diyor. E, bu konuda böyle bir hani gelişmeleri izlemek mümkün oldu mu yoksa bunların yine e, her zamak gibi kağıt üzerinde mi kaldı? Yani e, meclise e, şu anda zannediyorum komisyonda tam durumunu bilmiyorum <gülüyor> teknik durumunu e, bir e, Kanunda değişikliklerle ilgili bir torba diyelim e, yasa hani e, düzeltmelerle ilgili tam terimleri de bilmiyorum. E, bir şey sunuldu ama yani bunların hepsi oynak rakamlar. Bakın e, deşarj standartlarının düzenlenmesi demek biz deşarja devam edeceğiz anlamını taşıyor. Yani teknik olarak Marmara Denizi'nde zaten derin deniz deşarja adı altında... Ama gerçekte alt akıntının konveyör olarak kullanılması prensibine dayalı uygulamayı teknik olarak yapamazsınız zaten. Yani bunu yapamadığınız yerde biz deşarj standartlarını düzelteceğiz demek, biz bildiğimizi okuyacağız. Bundan hemen Marmara'ya basıyorduk, bundan sonra da Marmara'ya basacağız demekti. Pardon, bunun bir düzenleme olduğunu ben yani Marmara, deniz, Marmara Denizi'ni az çok bilen biri olarak bir düzenleme olarak kabul etmem mümkün değil. Bir kere birincisi bu. İkincisi evet e, birçok öneride bulunuldu ama ondan sonra e, elektrik enerjisi için Marmara Denizi'nin işte Marmara Ereğlisi ile Tekirdağ arasındaki bir bölgesi elektrik işletmesi bir kuruma verildi. Marmara Denizi'nin içinde midye çiftlikleri kuracağız diye ortaya çıkıldı ki onu da anlamış değilim. Marmara Denizi'nde üretilmiş midyeleri kime yedirmeyi düşünüyorlar? Yani onu da anlamış değilim. Yani Marmara Denizi'ndeki olumsuzluklar şöyle söyleyeyim yani o kadar çok sayıda ki Marmara Denizi'ndeki olumsuzluklar tam gaz devam ediyor. Bir değişiklik yok benim gözüm. Peki bu değerlendirme içerisinde bu sene gene müsilaj görecek miyiz? Şimdi bakın o yani müsilaj görecek miyiz, görmeyecek miyiz o falcılığa e, geliyor. Şimdi <gülüyor> bizim için mühim olan Marmara Denizi'nin kendi kondisyonu. Yani şöyle söyleyeyim Marmara Denizi hastamız yani öldü zaten de Marmara Denizi'nin içinde yani bu müsilaj olur, köpüklenme olur dediğim gibi şu anda makro ayetlerde çok ciddi bir şekilde bir ölüm var. Marmara Denizi'nde çok ciddi anlamda bulanıklıkta artış var. Mikro ve makroplastiklerden hiç bahsetmiyorum. Yani o zaten feci bir durum. Marmara Denizi'nde su ürünleri istihsali bazlı olarak gözleyebildiğimiz çok çok çok ciddi bir istihsal düşüşü var. Marmara Denizi'ndeki... Tür çeşitliliği neredeyse sıfır diyeceğimiz seviyelere gelmiş ve Marmara Denizi'nde hala hazırda olan göçmen yani pelajik balıklarda çok ciddi bir şekilde hastalık var. Yani alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak literatüre geçmiş hastalık var. Balıklarda karaciğer yok neredeyse. Balıkların üreme organlarında gerileme var. Bu ileriki senelerdeki stoklarımızı etkileyecek. Yani biz müsilaj bir zincirin içinde bir felaketti gördük. Ama felaketler dizisi devam ediyor. Bu illaki müsilaj olmak zorunda değil. Hani lokal olarak görebiliriz, görmeyebiliriz. Bu bir şeyin değiştiği anlamına gelmiyor. Yani hastanın kulağında bir çıban çıktı kanser hastasının. Biz onunla ilgilendik. Yani müsilajı ben öyle nitelendiriyorum. Esas olan kanser hastasıydı. Ama şu anda da başka yerinde tırnağında iddia var. Ne bileyim işte kulağa akıyor. Ama bizim eğilmemiz gereken temelde yatan ciddi hastalık. E, Leonard Bey, müsülajın belki de en büyük şeyi, e, hani nasıl diyeyim e, yararı demek istemiyorum tabii ama e, kamuoyu oluşturması açısından belki de çok görsel bir şey oldu, e, bir tetikleyici oldu belki de o, o, o faydasını gördük, değil mi? Hem evet hem hayır, çünkü yani <gülüyor> genel anlamda bana gelen <gülüyor> pardon, genel anlamda bana gelen soruları görüyorum. Yani kamuoyunun sorduğu denize girebilecek miyiz, balık yiyebilecek miyiz? Yani çok çok da ciddi anlamda hani dediğiniz yönde faydası olduğunu açıkçası görmüyorum. Yani bir de öbür yönden baktığınız zaman idare açısından da bir faydası olduğunu görmüyorum. Çünkü yani onlar da tamamen şimdilik bu olgu e, halının altına süpürüldü. Marmara Denizi'nin diğer hani buna benzer bunun kadar vahim ama Hani tepsi üzerinde olmayan, misilaj kadar görünür olmayan unsurları da kamuoyunun gözünden kaçıyor. Biz arkasından bunu dolanalım havasındalar. Onun için yani hani o biraz tartışılır. Hem evet hem hayır diyeceğim. Anladım. Bir de e, mikroplastiklerden söz ettiniz. Bu e, Türkiye'de sadece Marmara'da değil bütün denizlerde sanıyorum büyük sorun olmaya başladı. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Evet yani ben Marmara Denizi'nde çalıştığım için tabii e, hep e, şeyleri yani benzetmelerim Marmara Denizi üzerinden yapıyorum. Yani bizim 3-4 sene evvel yaptığımız ilk mikroplastik çalışmasında Marmara Denizi'nde aşağı yukarı bölge ikincisi çıkmıştık. Yani İsrail sahillerinden kuzeye biraz daha Levanten Denizi'nden sonra en yüksek konsantrasyona sahip olan deniz olarak Çıkmıştık. Ondan sonra Karadeniz'de ve Ege'de yapılan çalışmalar bizim üzerimize çıkamadı. <gülüyor> Son daha yayınlamadığımız yaptığımız çalışmada da bu rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz. Yani makroplastiklerde de ceza böyle. Yani arıtma tesislerimiz de yani demin söylediğiniz e, deşarj parametrelerinde mikroplastik yok mikroplastiği tutucu hiçbir unsur yok. Yani siz ne yaparsanız yapın karade, karadaki bütün mikro ve makroplastikleri eninde sonunda denizlerimize taşıyorsunuz. Yani burada e, hayret edilecek veyahut da hani ne olduğu düşünülecek bir unsur yok. Demin söylediğim gibi ölçüme de gerek yok. Yaptığınız eylemler belli. Sonuçta üç aşağı değiş yukarı karşılaşacağınız Sonuçta aşikar bir şekilde ortada. Evet, şimdi kısa bir ara verelim e, Levent Bey. E, programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Müzik parçamızı dinledikten sonra. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz e, hidrobiolog Levent Artüz. E, kendisiyle birinci bölümde Marmara Denizi'ne ilişkin Bilgileri tekrarladık. Aslında son programımız 22 Eylül 2021 tarihindeydi. Hem o bilgileri tekrarladık hem de Marmara Denizi'ne ilişkin geri dönülemez bir noktada olduğumuzu bir kez daha vurguladık. Şimdi Muzaffer Tunçak'ın bir sorusu var. Levent Bey iyi günler. Geçen gün özel bir televizyonda bu ile ilgili araştırma yapan Orta Doğu Teknolojisi e, gemisiyle, e, gemisinin içinde bir söyleşi vardı e, yöneticilerle. E, onlar sanki bu kış soğuk geçmesinin dolayısıyla daha iyi bir durum olduğunu ifade ettiler. Bu e, çalışma hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani bir kere e, ilk önce bu kışın soğuk geçmesi, sıcak geçmesi yani... Marmara Denizi bir içindeki su değil ki. Yani ortalama 400 metre derinliğe sahip, en derin yeri 1272 73 metre olan bir denizde siz atmosferik faaliyetlerden etkilenebilecek bölüm zaten burada yüzeyde bir metre, bir buçuk metrelik bir alan. Yani Marmara Denizi çok özgün bir oşanografik yapıya bağlı. Biz bunu bilmiyoruz. Yani Marmara Denizi'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bilincisi bu. Yani bu hani şey değil ki kartuş kabuğu denize düşsün, denize öyle gireyim gibi bir şey değil ki. Yani Marmara Denizi'nin ortalama sıcaklıkları bulanıklıktan dolayı zaten sürekli bir artış içerisinde. İkinci unsura gelince de yani mizolojin hani ilk bölümde sorulmuştu faydalarından birisi bence şu olmuş olabilir, bugüne kadar özellikle önemli bir parametre olan suda çözünmüş oksijenle ilgili çok farklı beyanatlar vardı. Yani Marmara Denizi'nde oksijenin azalmadığı yönünde beyanatlar vardı. Fakat son zamanlarda görüyorum ki bütün bilim camiası konsensüs halinde Marmara Denizi'nde çözünmüş oksijen miktarlarında ciddi bir düşüş olduğunu söyleniyor. Zaten zamanında ilk bölümde bahsettiğim Marmara Denizi'nin alt takıntısının konveyör olarak kullanılması zaten o zamanın ODTÜ'nün bir projesi. Yani bir anlamda içinde İçin'de bu belayı Marmara Denizi'nin başına bilimsel olarak tabi neoliberal politikaların yanı sıra bilimsel olarak ODTÜ'ye aşıkta diyebiliriz. Yani özellikle Cumhuriyet Bilim Tekniği'nin 1985 ile 95 arasındaki bu konuda yapılmış yayınları izleyecek olursanız ya yani burada iddialar alt akıntının Karadeniz'e güldür güldür aktığı hatta bunun yani yeni bulunmuş gibi OTT kanalı adı altında bir kanalın üzerinden arttığı, 30 senedir Marmara Denizi'nde oksijenin hiçbir şekilde azalmadığı bu deşarjların zarar değil, çok ciddi anlamda fayda getireceği gibi e, çok hani kapsamlı ve çok yönlü beyanatları görürsünüz bu zamanda. Yani bir anlamda sevindirici bugün o türünde gelip burada çalışma yapıp bizimle aynı noktalara doğru evriliyor olmasını, yani e, bilimsel açıdan diyelim hani indirici olarak görüyorum. Ama e, yani durum bakayım Yani durum ciddi anlamda vahim. Levent Bey siz Açık Radyo'da bir başka programda bu konuyu aktardığınız zaman ben hemen e, kayıtlara döndüm. Ve internette yaptığım araştırmaların sonucunda e, çok haklı olduğunuzu tespit ettim. Yani bu konuda yapılmış araştırmaları, yazıları e, gözden geçirince hakikaten yani e, akademinin de içinde olduğu yani sadece ODTÜ ile de sınırlı olmadığını ifade etmek isterim. E, ciddi bir e, derin deşarj savunucusu e, durumunda olduklarını e, görmek mümkün. E, tabii ki yani geçmişle uğraşacak halimiz yok. Ama yani hem akademinin hem e, yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimin e, önemli e, ölçüde e, katkısı olmuş bu e, derin deşarj meselesine e, ve hakikaten e, iç acıtan bir durum. Sizin de dediğiniz gibi Allah'tan ki artık herkes bundan vazgeçmiş vaziyette. Akademinin belli bir kanadının da vazgeçtiğini görüyoruz. Ve artık Marmara'yı kurtarmak zamanı geldi ama orada da şu yapılmalı, şu edilmeliden gerçek anlamda hakikaten önlemleri bir an evvel almak lazım. Ben şunu da merak ediyorum, siz belirttiniz meclisteki komisyona da davet edildiniz. Bu komisyonun aynı zamanda bir izleme çalışması olacak mı? Yani 6 Haziran 2021'de 22 maddelik bir eylem planı var. Onun ne kadar eylem planı olup olmadığı da ayrı bir tartışma ama o tartışmaya bugünkü programda girmemize gerek yok. Bugüne kadar yani bu aradan tam bir sene geçmiş durumda meclis komisyonu bu konuda bir izleme yap ve değerlendirme yapacak mı? Bu konuda bilginiz var mı acaba? Valla bildiğim kadarıyla komisyon görevini tamamladı. Bununla ilgili 152 madde zannediyorum. 152 maddelik bir rapor sundu. Evet. Yani bu 152 maddelik raporun %95'i şu anda hala hazırda bakanlıkların temel kuruluş görevleri olan unsurları hatırlatmaktan öteye gitmiyor. Ama bildiğim kadarıyla yine komisyon görevini yaptı, raporunu bitirdi ve dağıldı. Yani komisyonun görevi de o <gülüyor> zaten. Ama yani burada e, durumun, yani komisyonda mesela benim edindiğim izlenim diye e, Marmara Denizi'nin alıcı ortam olarak kullanılmaması konsensüs halinde kabul görüyordu. Fakat bundan vazgeçildi. Yani tabii bundan sonrasını söyleyeyim size ee, bu noktayı gidilecek er veya geç Marmara Denizi'nin alıcı ortam olarak kullanılmaması. Şimdi büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde bu e, geri kazanımla ilgili arıtma pistlerinin çok pahalı olduğu söylenecek. Şimdi öyle bir argümana doğru evrileceğiz. Yani benim tecrübelerimden ama şunu düşünmek lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti havaalanları yapıyor, duble yollar yapıyor. Ee, yani buna benzer çok büyük köprüler yapıyor. Yani bunun pahalı olması demek Marmara Denizi'nin kaybedilme maliyetinden daha pahalı olacağı anlamına gelmiyor. Yani bunu bir bahane olarak kullanmadan ciddi anlamda hem de su olan bir ülkede mesela ergeni örneğini alın. Ee, siz eğer bunu ciddi anlamda arıtıyorsanız yeniden Ergeniye'ye bunu deşarj ederek tarımda kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Ama şu anda durum ne? Hem Ergen'e berbat hem Marmara Denizi mahvedilmiş durumda. Yani bizim derliği toparlayıp mutlaka ve mutlaka arıtıp geri kazanıp tekrar bunu herhangi bir şekilde park ve bahçe sulamaları olur, çimento sanayi olur... Daha çok aratarak tekstil sanayinin tekrar hani su çeviriği şeklinde bunu kullanması olur. Bunu kullanıyor olmamız lazım. Çünkü yani özellikle Trakya'da Ergene bölgesinde artık yeraltı suyu yok. Yani hani azaldı filan demiyorum. Daha iki gün evvel Trakya Platonluğunun bir çalıştayındaydım, bir sempozyumundaydım. Herkesin anlattığı şey aynı. Yani yüzlerce metre altı aşağıya kaçmış, ıstırancalardaki beslemede İstanbul'a su getirecek şekilde kesilmiş ve artık Trakya'da yer altı suyu yok. Biz Ergeneyi alıyoruz, bütün kirleticilerini Marmara'ya basıyoruz. Yani biz bunu arıtıp temizleyip Ergeni'nin temiz ve düzgün bir şekilde atmasını sağlayıp bu suyu tarımda kullansak birçok sorunu da beraberinde gidermiş olacağız. Yani arıtma pahalı olsa bile nihai kümülatif maliyete baktığınız zaman bize çok ucuza gelecek. Tabii böyle hesaplamalar yapmıyoruz. Bunlardan kaçmak için arıtma çok pahalı veyahut da buna benzer unsurları ileri sürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Evet efendim hatırlayacaksınız yani 30-35 yıl önce... Trakya'da yeraltı sularının bolluğu nedeniyle çok ciddi boyahaneler, tekstil fabrikaları kuruldu ve bu 30 yıllık süreç içinde de hakikaten yer altında su bırakılmadı. Yani o kadar net bir gelişme ki aynı zamanda bir yandan da o boyahaneler ve tekstil fabrikaları Marmara'nın da e, etkileneceği e, atıklarıyla e, bugüne getirdi bizi. Yani e, her şey üst üste binmiş vaziyette. Muzaffer'in bir sorusu var sanıyorum. Evet, e, bir de tabii bu arıtma tesislerin özel olması lazım. Yani tarımı sulayabilecek nitelikte bir e, çıktı vermesi lazım, deşarç yapması lazım. Buna da dikkat etmek gerekiyor zannediyorum. Her arıtma tarımda kullanılamayabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. O tamamen yönetmeliğe bağlı. Bakın bugün işte bir yönetmelik var. Onda değişiklikler, parametrelerde değişiklik yapılacağı söyleniyor. Şimdi bunun için esas olması gereken sanayi ile evseli ayırmak. Bir, sanayi de fabrika bazında. Yani sizin üretim sonucu, sizin prosesleriniz sonucu, belirli bir nitelikte atık su çıkıyorsa bu atık suyu kendiniz arıtıp arıttığınız suyu kendi prosesinizde kullanacaksınız. Bu kimyasal arıtma. Ki böyle bir kavramdan bile bahsedeyim. Evsel atıklara geldiğimiz zaman burada bunu arıtması daha kolay biyolojik arıtmayla. Yani burada sadece çıkış parametrelerini düzenleyip yani şu anda yapılan arıtma tesisleri e, Pardon bir cowboy dekoru gibi, cowboy filminin dekoru gibi. Yani arıtma tesisini yapıyorsunuz, altında bir boru ve sonuçta nihai bertaraf Marmara Denizi veya denizlerimiz derin deniz deşarjı ada altında. Yani ciddi anlamda bir arıtmadan zaten bahsedemiyoruz hiçbir yerde. Biz bunu belirli kalitelere yükseltip bu suyu, biz bunu kullanmamız lazım. Şimdi herhangi bir gölden mesela Terkos'tan su alıyorsunuz. Direkt olarak içemezsiniz. Bunu arıtıp çeşmeden veriyorsunuz. Bu hizmetin su hizmetinin yüzde ellisi. Ondan sonra bu suyu kullandıktan sonra bunu arıtıp çevrimini sağlamakta aynı hizmetin diğer yüzde %50'lik kısmı. Bir sadece birinci bölümü yapıp ikinci bölümü denizlere, ber Basmakla eğitimliyoruz. Durum bundan ibaret. Evet, yani geldiğimiz noktada problem e, artarak devam ediyor ve e, kısa bir süre içinde de bu belirtilen eylem planının maddelerinin uygulanması, acil olan kısmının uygulanması mümkün değil gibi e, görünüyor e, ve yani e, tamamen ortalıkta kalmış bir iş durumunda ve ben daha önce sorduğum soruyu tekrarlamak istiyorum. Tabii size sormuyorum bu soruyu. Yani bu işten sonuç olarak kim sorumludur? Hangi kurum, hangi bakanlık sorumludur? Evet biliyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ki şimdi ona bir ek daha yapıldı. İklim de eklendi. E bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman zaten problem her geçen gün biraz daha Büyüyor maalesef. Mesela bu e, belirtmiş olduğunuz e, sanayi tesislerinin kendi arıtmalarını e, gerçekleştirmeleri konusunda e, gene bölgedeki e, çevreci e, sivil kuruluşlardan e, aldığımız bilgiler onların yayınladıkları raporlara baktığımız zaman son derece az sayıda yani bir elin parmaklarını aşmayacak Sayıda kuruluşun e, dikkatli arıtma yaptığını, ileri biyolojik araç, e, arıtma yaptıklarını öğreniyoruz. Onun dışındakilerin hepsi atıklarını çok serbest ve rahat bir şekilde e, denize <gülüyor> e, boşaltıyorlar. Bu arada e, biliyorsunuz e, Bandırma'da e, bir başka tesis var. Onu daha önceki programımızda konuşmuştuk. Ha, konuşmuş muyduk bilmiyorum ama azot sanayi, Bağpaş azot sanayi buranın durumuyla ilgili herhangi bir değişiklik oldu mu ve bunun Marmara Denizi üzerindeki etkisi konusunda bir bilginiz var mı Levent Bey? Yani e, yakın çevresinde ben şöyle söyleyebilirim. Denizde Şubat itibariyle yani parametrelerde e, olumlu yönde bir farklılık yok. Evet. Yani e, Bağpaş'ı eğer ciddi anlamda e, zararsız hale getirirseniz Marmara Denizi açısından bunu bizim e, hızlı bir şekilde mesela Şubat çalışmasında parametrelerde o bölgedeki parametrelerdeki düşüşlükte görmüş olmamız lazımdı. E, böyle bir şey görmedik. Demek ki tabi e, etkisi yok veyahut da e, etki edilmesi için bir girişimde bir eylemde bulunulmamış anlamını Marmara Denizi yönünden baktığımda ancak bu şekilde çıkartabiliyorum. Evet. Son sorularımızdan birisi de bu Karadeniz üzerindeki etkiden bahsettiniz. Daha önceki programda da bahsetmiştiniz. Bunu tekrar özetleyebilir miyiz Levent Bey? Karadeniz'e olan etki Karadeniz'de yapılan bir takım çalışmalar da olduğunu biliyoruz ama detayları konusunda çok fazla bilgimiz yok. Sizin de orada bir çalışmanız var mı yok mu onu da bilmiyoruz doğrusu. Ee, Karadeniz'de yani Karadeniz'in çok ufak bölgesinde Marmara Denizi'ne etkileyen bölgesinde çalışmamız var Marmara Denizi yaparken ama yapılan çalışmaları izliyoruz. Yani bu çok belirgin. Yani e, kirlenmenin üç tane fazını Karadeniz'de ciddi anlamda görmeye başladı. Yani birincisi kirletici unsur miktarı yükseldi. Tür çeşitliliği azaldı. Evet. Ee, i̇kinci sapıya geçtik. Mevcut olan türlerin fert adetlerinde artış oldu. Bunu da gördük. Gerek hamsi de gerek diğer türlerde. Şu anda e, alplerde ciddi bir e, oynaklık diyelim. Hani ciddi bir e, farklılık hem tür çeşitliliği bakımından hem de Birey artış olduğu rapor ediliyor. Çözünmüş oksijen miktarlarında düşüş var. Yani 1989'dan bugüne kadar Marmara Denizi'nde ne yaşandıysa aynı süreçleri biz Karadeniz'de de görmeye başladık zaten. Yani Marmara Denizi'nin de ayrıca Karadeniz kapalı bir deniz ve Marmara Denizi gibi bir biyolojik koridorla bağlı Akdeniz'e. Yani burayı da çok ciddi etkilediğimizden dolayı hani e, Marmara Denizi gibi Karadeniz'de e, bir anlamda yokuş aşağı gidiyor diyebiliriz. Evet, aynı zamanda tabii Ege Denizi'ni de etkilememesi mümkün değil e, bütün bu sorunların değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani Ege'yi de etkiliyoruz ama yani dediğim gibi su kütleleriyle ve suların karakteriyle bağlı olarak Marmara Denizi'ni yok ettik. Bu ilk aşamada Karadeniz'i çok ciddi bir şekilde etkileyecek, Marmara Denizi haline getirecek ve devamında da ciddi olarak Ege'yi, Kuzey Ege başta olmak üzere ve ciddi anlamda eğer böyle devam edersek tüm Akdeniz'i etkiliyor hale geleceğiz. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz Levent Bey verdiğiniz bilgiler için. Ee, şimdi tabii ki merakla bu Temmuz ayının 15'inden itibaren başlatacağınız ve yıl sonunda verilerini açıklayacağınız araştırmanın sonuçlarını bekleyeceğiz. Ve herhalde yıl sonuna doğru veyahut da 2023'ün ilk ayında sizinle bulgularınız üzerine yeni bir program yapmayı arzu edeceğiz. Sizin de zamanınız olur ise. İnşallah. İnşallah evet. yaparız. Çok çok teşekkürler efendim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. E, ben teşekkür iyi ederim. ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet bugün Açık Radyo Altın Saatler programında konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüs idi. Kendisiyle Marmara Denizi'nin son durumunu e, konuştuk. Bilgiler aldık. Aynı zamanda e, Karadeniz üzerindeki etkileri de kendisinden rica ettik gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın